Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Merhabalar, Dünya Miras Adalar programına hoş geldiniz. Ben programcılardan Derya Tolgay. Teknik Masada Feryal ile beraber yapıyoruz programı. Destekçimiz Leyla Aktay çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugün e, program öncesi hayli heyecanlı bir süreç yaşadık. Çünkü üç tane e, e, <gülüyor> rekortmen adalı yüzücü e, kadın arkadaşım konuğumuz oluyor. Ama hepsi başka bir yerlerden ve genellikle de deniz üzerinden bağlanıyorlar. E, Onlarla şimdi bağlandığımızı tekrar umut ediyorum ve bir merhaba demek istiyorum. Lale Kohen, Nur Payia, Morar ve Laden Acarlı, Laden Acarlı. Hoş geldiniz. Mer merhaba. Merhaba. Harika, hepimiz bağlanmışız. Çok çok mutluyum. Sizi ağırladığımız için de çok teşekkür ediyorum. Biliyorum zor şartlarda bağlandınız. İlale ee, e, sen sörfün üstünden gelip bağlandın Çeşmeden. Nur sen e, bir Ben Yunanistan... Sirostayım. <gülüyor> tamam. Ee, ya yani, Mikonos'un güney güney batısında ufacık bir adanın e, güney kıyısındayım. Tamam, çabalarınız için çok teşekkür ediyorum. de herhalde antrenmandan filan, havuzdan filan çıkıp bağlantı tahmin ediyorum. <gülüyor> ben de Kınalı adadayım, evet, evet geldim. Ve ben de Büyükada'da, herkese selamlar tekrardan. Ee, şimdi arkadaşlarım, bir dönem böyle çeşitli etnik, milliyet ve dinlerden yüzücüler aynı zamanda ve onların yetiştiği prensadalarında. Adaları'nda, kendi aralarında bir yaş farkları da var ama yine de birlikte yüzdüler. Ve bugün konuklarımızla yüzmedeki başarılarını konuşacağız. Ama yanı sıra o dönemdeki adaların deniz kültürünü, Marmara Denizi ile olan bağlarını, adaların bu çok kültürlü yapısını ve tabii bu süreçte ada sahillerinin, kumsallarının e, değişimini, kuşatılan sahillerini falan o, öyle bir ilişkilendirmek e, istedik. E, ben programa e, sohbete başlamadan önce bir iki e, not ilave etmek istiyorum. E, Dünya Mirası Adalar e, Facebook, Instagram ve Twitter e, hesaplarından bugün konuşacağımız konunun hem bazı linkleri var hem görselleri var. Bu arada arkadaşlarımın yolladığı fotoğraflar var. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Bu linklerden bir diğeri bizim daha önce radyoda programını yapmıştık. 1869 yılı çünkü Büyükada ve su sporları için önemli bir tarih. İlk Büyükada regattaların Rinkubo regatta yarışlarının kayık yarışlarının yapıldığı zaman Geçen dönemki programda Doktor Bengüs Ertmen Türk'ün test konusuydu. Harika bir program yapmıştık. Onu özellikle tavsiye ederim. Öyle ki 1870'lerdeki bu yarışlara 10000 kişinin katılımından bahsediyor ve o günün belgelerini de sunarak. Bir diğer linklerimiz de bu son Heybeli Adalı gazeteci arkadaşımız Fatih Polat Evrensel'de haber yaptı. Aqua. Park Cevahir'e ait e, hepsi sorunlu e, yasaları zorlayan bir e, süreç içerisinden geçiyor ve onun e, eşlik eden daha birçok haber var ve bir diğer linkte e, bu e, bir sergi e, özellikle Adalar Müzesi ve Heybeliada, Büyükada, Kınalıada ve Burgazada su sporları kulüpleri temsilcilerinin birlikte hazırladığı bir adalı sporcular listesi var. Bununla ilgili bir sergi var. Şu anda adalı Büyükada Elif Köşesinde. Evet. Milli sporcular tamam sağol e, bu e, bilgiler e, paylaşımı açık bir linkte bunları da görebilirsiniz paylaştık çünkü burada eksiklikler var ve bilgi sahibi olan kişilerin bu bilgileri paylaşarak burayı e, daha e, sağ, sağlam bilgilerle e, donatmasını bekliyorlar ve e, Büyükada eskeresinde de sizi bekliyor bu sergi şimdi e, isterseniz şöyle yapalım. Ben e, kısacık sizleri e, takdim edeyim mi yoksa siz mi yapsanız bu <gülüyor> tanıtımları? Ne dersiniz? Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Nasıl Ha Peki e, o zaman e, Nur e, sana ben? versem sözü. Evet e, çünkü bir ihtimal Hı. kesilebilir internet. Evet e, dün gene interneti doldurdum kesilmemesi için ama bilmiyorum her an kesilebiliyor. E, başlayayım ben. 1958 İstanbul doğumluyum. Yazları birçok aile gibi biz de Burgaz Adası'na giderdik. Ben doğdum. Dört aylıkken adaya taşındık. Hala da aynı adada, aynı yerde yaşıyorum. Aynı evde de yaşıyorum. Fakat ben küçükken hiç denize girmeyi sevmezdim. Hep balık yakalardım. İşte 1963'te Adalar Sporları kulübü kurulduğunda gene ben elimde kova ve oltayla balık yakalarken o zaman oranın antrenörü ve sonradan da benim de antrenörüm olacak olan efsane Müsigolyo vardı. Müsigolyo bana döndü dedi ki yüzmek ister misin? Ne isterim dedim. İyi o zaman yarın antrenmana gel dedi ama bu uzun saçlarının kesilmesi lazım. Ben de o zaman tek tanıdığım berber olan Ramazan'a gittim. Ramazan hala sağ adada yaşıyor. Ee, oturttu beni koltuğa saçlarımı kesti akşam eve gittim annem bir şaşırdı ne yapıyorsun ne ediyorsun nasıl kestirdin saçlarını işte yarın antrenmana başlayacağım dedim ben iyi tamam dediler zaten evde zor zapt ediyorlardı onun için bir yere kanalize ettiklerinde böyle rahat ediyorlardı başlayış o başlayış biraz böyle beni tuttu karnımdan şöyle nefes alacaksın böyle kulaç atacaksın dedi gidiş o gidiş işte ondan sonra hayatım değişti Ha, peki ben burada e, e, e, yani çok hızlı geçtim çok mütevazılık gösteriyorsun sağ ol ama <gülüyor> e, birçok ferdi ve takım şampiyon kazandın. E, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra kırdığın e... rekorlar var. Doğru. E, takıma saç, seçildin. E... Doğru hepsi doğru şu şekilde oldu benim yaşım küçük işte 9 yaşında ben e, milli takıma seçildim. 10 yaşında artık Balkan Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, iki tane Akdeniz Oyunları, bir tane Dünya Şampiyonası, bir tane Avrupa Gençler Şampiyonası hepsine katıldım. Sayısız rekorlar kırdım. Bir de benim şöyle bir avantajım vardı. Yani 120'nin üzerinde rekor kırdım ama rekorlarım şöyleydi. Benim yaşım küçük olduğu için ben yıldızlarda yüzüyordum. Ama yaptığım derece hem yıldızlar, hem gençler, hem büyüklerin rekoru sayılıyordu. Dolayısıyla bir taşla üç kuş vuruyordum. Zaten bu deyim de benden çıktı. Bir taşta üç kuş. Peki. <gülüyor> e, e, yüzmeyi sevmeyen. E, Yüzmeyen yani, bir <gülüyor> yüzüşü olarak Marmara ile kurduğum bağ, yüzmeyle, tuzlu suyla, adayla, doğayla or orayı da ilgili de biraz bize bilgi verir misin? Ve dostluklarınla tabii ki sporculuk. Şimdi ben bir tane anekdot anlatayım. E, hayatımın en güzel yarışı yani bir sürü sayısız yarışlara girdim ama 4x100 metre e, karışık bayrak yapılıyor. İstanbul Şampiyonası'nın son e, yarışı bizim adalar su sporları olacak Al alacağımız puan eğer birinci olursak birinciliğe yükseleceğiz ona göre ikinci ya da üçüncü olacağız biz şu, yani, e, yarışlar bir, son e, bayrak yarışı yapılmadan önce derecemiz bizim üçüncülüktü dolayısıyla birincilik için yarışıyoruz işte yüz meytis e, Galatasaray ve Bizler varız takım olarak. Üç takım yarışıyor. Yüzme İçsası da öyle yabana atmamak lazım. O zaman Roksan Okan, Çiğdem Sulukçıkoğlu, e Esra Aktolga Nil Okan bunların hepsi iyi yüzücü. Aynı keza Galatasaray'da da öyle çok iyi yüzücüler var. Neyse e sırtla başlıyor bayrak yarışı. Sırt, kelebek, kurbağa serbest diye gidiyor. Kurbağa bana bayrağı teslim ederken Yüzme İçsası aşağı yukarı 50 metre önde. Galatasaray 35 metre önde ve ben atlıyorum serbest son. İşte bizim adanın konumunu bilenler bilir böyle merdivende bir sürü seyirci oturmuş. garbuk amarbuk her şey birbirine karışmış. Sesler yükseliyor. Ben atladım işte. 75 metrede Galatasaray'ı yakaladım. Son 5 metre kalada yüzme etsası kulaç farkıyla geçtim. İşte Aa, o günü. <gülüyor> hayatımın gününü yaşadım. Yani evet. ayağım yere değmedi. Bizim hep tepede. Hala aynı yerde oturuyorum. Tepeye kadar omuzdan omuza, omuzdan omuza hayatımın yarışını, hayatımın en <gülüyor> mutlu anını yaşadım o gün. Ve çok teşekkürler. Rica çok ederim. Çok sağ ol. Yani Rica. yüzme hem bireysel spor hem de takım ruhunu çok iyi e, ve evet, evet. aynı e, yani hissedebileceğimiz bir spor. Tabi hemen sözü ben Lale'ye bırakayım. Laleciğim Sözlenin. Evet merhabalar merhabalar Lale ben Lale ben. Ben ee, Nur gibi orada doğmadım aşağı yukarı 11 yaşlarındayken falan ee, Burgaz'a geldik. Burgaz'a geldikten sonra benim hayatım tamamıyla değişti. Çünkü çok e, sıkı disiplinli bir anne babanın çocuğu olarak şehirdeyken kapının önüne bile çıkamazken birdenbire Burgaz'a geldim. Hani şeye, klübe gidebiliyorsun, işte bakkala, çakala, oraya buraya gidebiliyorsun. Ve gerçekten hani bu güvenli ortamda gerçekten hayatım değişti diyeceğim. Benim de yüzmeye başlamam, Nur'dan birazcık daha büyük bir yaşım. Fakat şeyim varmış, çok... Ee, özel bir kabiliyetim varmış. Özellikle kurbağa e, ayak kısmına. Ee, i̇lk olarak Burgaz Deniz Kulübü'nde bir dönem yüzdükten sonra tabii muhteşem golyo anında kabiliyetleri kaptığı e, için e, Adalar Su sporlarına gel dedi ve iki sene sonra ben de e, milliydim O çok e, ya, bayağı nur kadar millik çünkü ben bir arada şeyde e, nur hatırlar şimdi atina'da balkan şampiyonasına <gülüyor> ablası olarak gittiğim zaman ailesi bana teslim etmişti hadi radyoda söylemeyeyim ama binlerce <gülüyor> <gülüyor> kiloduk e, koymuş çantasına hayallah onları çıkaramıyoruz falan neyse <gülüyor> E, şöyle burada benim için gerçekten hem e, e, hayatımı değiştirdi şöyle değiştirdi bir e, yüzme e, olayında çok disiplinli bir e, insan haline geldim zaten artık milli takıma girdikten sonra kendiniz karar vermiyorsunuz yani takımlar, antrenörler karar veriyor sizin hayatınıza e, ve de e, Burgazı gerçekten bütünüyle yaşadım çünkü e, a, şeyde e, ormanda, tepelerde turlar yapardım. Tek başına bile olabiliyordu bu veya arkadaşlarla olabiliyordu. E, aşağı yukarı e, golyo her şeyimizi bizim gerçekten yani masaj bile yapardı bize işte şeyimizi adelelerimiz yumuşasın diye her şeyi yapardı. Ben de bir dolu rekor kırdım. Özellikle kurbağa stilinde kurbağa kelebek tabi bayraklar ve de ne diyeyim bekle so Golbracht o, o dönemlerde deniz tabii ki çok çok e, temizdi, çok güzeldi. E, zaten bizim ilk antrenmanlarımız havuzda falan değildi, denizin içindeki. Tabii hepiniz yüzmeyi e, denizde, marmara denizinde. Evet. Yani 50 metrelik bir havuzumuz vardı. E, şey e, Türkiye şampiyonalarını bile ilk başta o 50 metrelik havuzda, denizdeki havuzda yapılırdı. Hı hı. E, ve biz e, Burgaz'dan Heybeliye. Ee, çok rahat bir şekilde yüzüp orada bir kumluk vardı. Sonradan öğrendiğime göre o kumluk bütün bir beton yığını haline gelmiş. Oraya ap, kadar. Ap, ap. Evet, öyle bir şeyler <gülüyor> olmuş. Onu da onu. konuşacağız inşallah. <gülüyor> Oradan e, gelir gelirdik. E, daha sonraki senelerde ben e, yüzme e, Yüz Hala yüzüyorken de antrenörlük yapmaya başladım. Ee, ve de bir dolu çocuğa öğretmek, bir şeyler öğretmek çok büyük bir zevk haline geldi. Ee, evet şu anda, e, yani defını kesmedin umarım. Hayır hayır söyle, devam ha, et. Güzel kend, ya. Kendinle ilgili bir iki bilgiyi e, söylemedin ama ben buradan söyleyeyim. E, çok iyi bir e, sörfçüsün, sukaya yapıyorsun... Teniste veteran, yüzmede veteran, branş branşlarında hala spor hayatın devam ediyor. Ee, gerçekten tebrik ediyorum. Yani, Olan şöyle çok oldu. Çok güzel olursunuz hepimiz için sizler. Ee, şöyle oldu. E, Anteönörüm Golo yüzmeden başka bir şey e, yapmama pek izin vermezdi. Bayağı da o konuda <gülüyor> çok e, ciddiydi. <gülüyor> e, sonuç olarak yüzmeyi bırakınca ben bütün sporları el attım ama yüzme sporuyla uğraşmış insanlar çok çabuk e, öbür sporları öğreniyorlar. Yani e, ben iki günlük e, kayak yaptığım zaman millet bana kaç senedir kayak yapıyorsun diyordu. Arada çok iyi bir surfçü oldum. İşte hatta e, daha sonra e, Rancont angaro e, ve Makabi oyunlarında Türkiye temsil ettim. Yani denizte de milli oldum. Ee, şu anda e, hala şey yapıyorum. E, surf en büyük tutkum ama açık deniz e, yüzücüsüyüm. Hatta şu anda 3 kilometre, 5 kilometre ve 1,5 kilometrede e, yaşlı Türkiye derecesiyim. Evet, oralarda. Evet. evet. Ee, Lale, e çok Teşekkürler. İstersen e, Laden'e e, ben e, sözü tamam. aktarayım ve sonra tekrar e, dönelim. Okey. Sevgili Laden, hoş geldin tekrar. Merhabalar, hoş bulduk tekrar. Ee, ben doğma büyüme Kınal Adalıyım. Ee, 1930'larda e, Kınal Adaya gelmiş bir ailenin. Üçüncü kuşak çocuğuyum aslında e, çocuklarım da dördüncü kuşak e, Kınalı Adalılar. E, babam e, Başar e, sayesinde ben aslında yüzmeye başladım. E, kendisi de yüzücü e, ve stopçuydu çok uzun yıllar e, bu sporlarla ilgilendi. 1968 yılında Kınalı Adı Sporları e, kulübünü inşa etti, 30 yıl başkanlığını yaptı. Dolayısıyla ben 1972 yılı doğumlu e, biri olarak zaten gözlerimi açtığımda... E, yani doğal olarak yüzmem gerektiği hissiyle e, aslında e, havuza adım attım diyebilirim. Yani yüzmek, okula gitmek gibi bir şeydi. Sanki her çocuk zamanı gelince bunu yapmalıydı gibi bir his e, vardı zaten. Yani 4 yaşımda falan babama yalvardığımı hatırlıyorum. Lütfen kolluklarımı çıkar artık diye. Neyse 5 yaşında çıkarmıştık kolluklarımı. Ee, sonrasında benim de Möstegolio ile tanışmam e, galiba 11 e, yaşlarıma denk geliyor. Onun öncesinde ilk antrenörüm e, Kaspar Zakaryan'dır. E, meşhur e, boksörümüz, merhum Garbis Zakaryan'ın oğlu e, Kaspar abiyle başladım yüzmeye. Möstegolio 11 yaşında beni e, devraldığında ben de işte bazı İstanbul şampiyonlukları kazanmış böyle biraz sivrilmeye başlamıştım iyi kurbağa ziyiyordum iyi kelebek ziyiyordum e, derken 12 yaşında ilk milli e, ilk kez milli formayı giydim e, 13 yaşında Balkan şampiyonu oldum e, ilk rekorlarım geldi aynı Nur gibi ben de e, atladığım her yarışta işte 13 14 15 17 açık yaş rekorlarını kırıp böyle beşer o zaman rekor sahibi oluyorduk. E, 15 yaşında Türkiye'nin ilk Balkan Gençler Şampiyonası'ndaki madalyayı alınca o da benim hayatımın en unutulmaz anı oldu açıkçası. Sonrasında 17-18 yaşlarımda galiba artık yüzme benim için devrini tamamladı ama spor hayatımdan hiç çıkmadı. Ee, sonrasında antenörlük yaptım, ee, kulübümüzün yönetim kuruluna girdim Kınalıda Sporları Kulübünün. Ee, şimdi başkanımız Profesör Doktor Emre Burçkin kardeşim Tolga Acarlı, eski ve teran Kutay Duman gibi e, ve yine kulübümüzün kurucularından Manuel Tagayan gibi çok değerli isimlerle spora, sporcuya hizmet etmeye devam ediyoruz. Ee, Adalı olmak. Efendim, pardon. Devam et lütfen. E, adalı olmak e, tabi gerçekten değişik bir duygu. E, dört tarafımız denizle çevrili bizim bir bakıma e, bir mahmüyet bölgesi gibi e, düşünülebilir. Dolayısıyla e, adalı insan adalı insanın halinden anlıyor e, burada ne ırk ne dil ne din ne millet önemini kaybediyor. E, biz e, yüzyıllardır iç içe geçmiş bir kültürle, e, bir bakıma da tek olmuş, bir olmuş bir kültürle yoğrulduk. E, bunun güzelliklerini hem yemeklerimizde hem şarkılarımızda adalar olarak hissediyoruz. E, deniz ise bizim için aslında her şey demek. Çünkü yemeğimiz, suyumuz e, denizden geliyor. Ben küçükken sularımız tankerlerle taşınırdı adayam. E, su tankeri beklenirdi. İşte o gelince sarnıçlar dolardı. E, o zamanlar e, kanalizasyon bile yoktu adada. E, dolayısıyla dediğim gibi her şey işte balığımız e, denizden geliyordu ve deniz çok kutsal bir şeydi ve hala da kutsal bir şey bizim için. Biz de Deniz'den geliyoruz ama unutuyoruz <gülüyor> Deniz'le bağımlısı kopuyor. istersen bir de şey yani çocukların da senin şey evet. yüzücü, sporcu. Evet. Yani üçünüzün de efsane Mösyö Golyo, Golyo benim küçük kız kardeşimin de... Şey da yüzerken antrenörüydü. Benim kızım sarayda e, yüzerken o da sekiz sene Türkiye şampiyonu olmuştu. Onun için yüzmenin içinde olan bir aileyim ben de. O başladığında yani Mösyö Dolly hala vardı ama tabii antrenörü <gülüyor> olmadı. E, gerçekten buradan e, kendisine ışıklar olsun diyelim. Evet. evet. Nur içinde Nur <gülüyor> içinde yatsın. Evet. Evet, peki ben o zaman vaktimiz kısa kaldığı için birer dakikayla bu adalardaki dönüşümü sizin yüzdüğünüz Marmara Denizi ve kıyılardaki değişimi e, Lale senden başlayarak Nur ve Laden e, biraz e, anlatır mısınız bize? Ee, şöyle diyeceğim e, deniz ben bu son zamanlarda son senelerde adaya gelmedim fakat duyduğum arkadaşlardan artık denize girmek istemeyen, denizden balık yemek istemeyen bir dolu insan var ve de maalesef insanlarımız bu konuda biraz duyarsız hala şöyle diyeyim ben ben son senelerde çeşmedeyim çeşmede olmamın nedeni de işte orada artık sörf yapamıyorduk deniz hafif hafif kirletme, kirlenmeye başlamıştı. Maalesef ben şu anda bu çeşmenin denizlerinde de bir dolu naylon torba parçaları yani atılan işte ipler falan görüyorum ve çok üzülüyorum aslında. Eminim ki şu anda çeşme bu adalardaki adaların etrafındaki denizden çok daha iyi durumda ama bu şekilde gerçekten insanın içini kahreden bir şey ee, Küçük bir tartışma. ekleme yapmama izin verir misin Lale? Bir tamam. alaçatı lagünü var. Orayı mahvedip kurutup neredeyse bir kısmını da kazmalarla kazıp önü liman olsun diye evet. e, Venedik evleri yapılan böyle akıl tutulması bir şey yaş yaşıyoruz. E, vaktimiz az olduğu için hemen bize şeyi anlatabilir misin? Kısacık hani yüzdüğün bir yer var Burgaz'dan Heybeli'ye sizlerin yüzüp geldiği denizde. Nereye evet. gidiyordunuz orayı ee, bana tam anlattığımda? Bur Bur Burgaz Adalar sporlarının önünden çıkıyorduk. Hani 30 kişi bu çoluklu çocuklu, 7, 8, 9 yaşındakiler bile geliyordu ve hep beraber karşıya yüzüyorduk. Orası 800 metre civarında bir olay. E ee, ve vardığımız yerde bir e, kum, çok güzel ağaçlarla çevrili bir kumsal vardı. O kumsalda birazcık oyun oynuyorduk. işte biraz e, dinleniyorduk. E, şarkılar söylüyorduk. Sonradan tekrardan geri gidiyorduk. Ve ben geçenlerde bu kumsalın resmini gördüm ve gözlerime inanamadım. Yani evet. ağlamaklı oldum. Evet. Evet. Burada hemen ben de notçularımdan ekleyeyim. Dinleyicilerimiz bilsin. alt. Asah Bey plajı olduğunu tahmin ediyoruz. Buraya 50 ton beton döküldü. Dava sonucu kıyılarının eski haline dönüştürülmesi kararı alındı. Yapılmıyor, yapılmıyor. Yan tarafında Cevair Aqua Park var. Söküm kararı alındı. Sökülmüyor, sökülmüyor. Ve e, nurcum bize kısacık... Ne anlatayım? Şey. Hoyratça kullanılmış bir deniz. Ee, dünya görüşü sıfır olan idareciler bunlara nasıl izin veriyorlar ben de bilmiyorum yani adaya inanın hani iskele yapıyorlar asfalt döküyorlar bilmem ne yapıyorlar var ya hiçbir şey yapmasınlar hiçbir şey çivi bile çakmasınlar çok daha iyi kalır inanın yani bizim adada bir kere ön görünüm diye bir şey kalmamış deniz otobüsü iskelesi motor iskelesi su iskelesi normal vapur iskelesi denizin kenarında oturuyorsunuz denizi göremiyorsunuz bu nasıl bir anlayış bilmiyorum ki Hakikaten bilmiyorum. Yani, yani deniz kültürümüzü... Deniz kültürü ediyoruz. sıfır. S eksi. Biz, sıfırdı zaten. Şimdi eksiye doğru gidiyor o bir. İkincisi bu deniz kenarına döktükleri asfaltlar er ya da evet. geç deniz onlardan intikamını alır. Öyle evet. ya da böyle. Sen dökersin bir lodos gelir hepsini patlatır onlar denize gider dolayısıyla böyle de oluyor zaten böyle devamlı. de oluyor zaten yani eğer <gülüyor> evet. devlet elini koyup da bunları eski haline su koymuyorsa mutlaka ve mutlaka tabiat onları tekrar eski haline Hı -hı. döndürür bu böyle çok, çok üzülüyorum çok üzülüyorum evet sladen yani Nur ve Lale'ye harfiyen katılıyorum. Üzülerek izliyoruz hem bu betonlaşmayı hem de denizin kirletilmesini. Bu noktada hepimizin gerçekten elimizi taşın altına koyup bir şeyler yapmamız lazım. Sadece söylenerek bir yerlere varamıyoruz, varamayacağız da. Ee, dolayısıyla hepimiz sivil toplum e, örgütlerinde yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız. Kendimiz dahil herkesi bilinçlendirmeliyiz. Nasıl denizimizi koruyacağız, adalarımızı koruyacağız? Ladan'cim ben pardon lafını kesiyorum ama ufak bir şey eklemek istiyorum. Biz Adalar'da, Burgazada'da e, kent konseyli Adalar Meclisi'ndeyim ben. Biliyorum, Defalar, biliyorum. Defalarca müracaat etmemize rağmen bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Eğer onların da yapacağı, onların da ikna olacağı herhangi bir şeyi biz sunuyorsak tamam diyorlar, o zaman yapılıyor. Ama eğer onların fikirlerinde onu yapmak yoksa siz evet. istediğiniz kadar projesi verin onlara şey hiç söyleyeyim. sıfır. Hı hı. Niye sıfır? Çok haklısın ama sakır, e, biz adalıları Adalılar'dan ziyade ya da belki devlet adamlarımızdan ziyade kendi halkımızı bilinçlendirmemiz lazım. Ben de aynı senin gibi Adalar Çalışma Grubu'nda e, e, görev alıyorum. Vaktimiz e, bitmiş ama, arkadaşlar. E, sesimizi tamam. duyurmamız <gülüyor> lazım. Bir şekilde devam etmemiz lazım. İnşallah. Evet. Mış gibi yapılan katılımcılık da olmuyor. E, evet ve e, disiplin. Uyum ve düzen ve süreklilik gerektiren e, yüzme sporundan 3 kıymetli yüzücü arkadaşımla e, bizi dinlediniz efendim. Lale Kohen, Nurpaia Morer ve Laden Acarlı. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Çok, ederiz. Biz Sağlı. teşekkür ediyoruz. Çok, teşekkür Çok ]ler. teşekkürler. Hoşçakalın adalar hepimizin.